بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه قال الإمام التحابي رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الازداد والانداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب ولا غالب لامره امننا بذلك كل و ايقنا ان كل من عندي biki Abu Jafer Imam Tahavi rahmetullahi aleyh ne diyor Khalakal halka bi ilmi yani Cenab-ı Hakk'ın alemi mahlukatı yaratmasından bahsediyor. Halakanin ki anlamı var. Biri takdir anlamıydı. Bir de icat anlamı burada icat anlamı kullanılıyor. Halakal halqa fi bi ilmihi. Allah azze ve celle mahlukatı halk ikincisi mahluk, mahlukat anlamında halakal halqa bi yani muvafıkan bi ilmihi. Allah Teala'nın ezeli ilminde nasıl olacaksa o ilme muvafık, o ilme uygun şekilde her şeyi yarattı. Vekadara yani ve kazalike qaddara demek ve qaddaralahum aqdara yine onlar için yani ve qaddaralahum lil halqi lil halqi lil ibadi o mahlukat için kulları için neyi takdir etti aqdaran menel hayr ve şerr ve taat ve maasiye hayır şer taat maasiye bütün bunları bir kıymet dahilinde bir ölçü dahilinde onları da takdir etti. Yani vakat daraluhum akdaruh. İnna külle şeyin halaknahu bir kader. ayet-i kerimeye bakarsanız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ona kaderden soruyorlar. O da diyor ki Allah Teala kadbeyan Allahu Teala ذلك ve okra kavluhu Teala Allah Teala bunu diyor kitabında beyan etti. Neyi kaderi ne buyurdu? İnna külle şey in kalak bir Her şey bir kader bir ölçü bir nizam dahilde var ettik yarattık buyuruyor. İnna külle şey in kalak bir Peki kader neydi? Kader takdir demek. Siz Allah Azze ve Celle'nin ezelde ilmine muvafık, uygun olacak şekilde her şeyi yarattığına inanmanıza kader diyoruz değil mi? Ee, yani Allah Teala'nın ilmine muvafık şekilde, ezeldeki ilmine muvafık şekilde e, yaratmasına e, inanmaya, bu ölçüleri var ettiğine inanmaya biz kader diyoruz. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hadis-i şerifte ne buyuruyorlar? En tu'mine billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âkhir ve tu'mine bil kaderi khayrihi ve şerrihi. E, ve tu'mine bil kaderi e, khayrihi ve şerrihi. Peki bu hadis şerifte açıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaderi işaret ediyor. Kadere iman, iman esaslarından. Yani allah Teala bir nizam tayin ediyor. Şöyle bir misal çerçevesinde izah edebiliriz. Kader ne, kaza ne. Kader bir mühendis binayla alakalı projeyi hazırlıyor. Projeyi hazırlıyor. İşte kolonda şu kadar demir olacak, şu kadar çimantı olacak, şöyle bir direk olacak vesaire olacak. Sonra müteahhit alıyor, o projeyi binaya dönüştürüyor. O proje safhası nedir? Kader safhasıdır. Ee, binaya dönüşmesi o kaza safhasıdır. Öncesi kader, sonrası kaza. Peki bina neye göre olmuştur? O projeye göre olmuştur. Dolayısıyla kaderin merhaleleri var. Değil mi? Kaderin meratibi var. Şimdi onlar nedir? Onları elinize alın Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i ee, meratibul Kader deyin. Kaderin mertebeleri nedir? Efendim birincisi nedir? Ee, Yunus suresini açın. Yunus suresinin 61. ayet kelimesi. Ve ma ya'zubu ar-Rabbik sayfanın dibine bakın. E, 215'in sayfa. 215. Ve ya' buldunuz. 215'in sayfa. Vama ya azbo an Rabbi ki, vama ya Rabbinden gizlenemez. An Rabbi ki min misqali zerratin fil arde. Zerre kadar bir şey yerde veya semada Allah'a gayb değildir Cenabı hak. bütün bunlara muttalidir. asgara mi ve asgara mi zelik. Ve asgara mi zelik. Ve asgara mi zelik. Her şey nerededir? Levh-i Mahfuz'dadır. O halde kaderin birinci aşaması nedir? Her şey Levh-i Mahfuz'da var. Yani e, her şey Allah'ın ilminde var. O ma ya'zubu an rabbike min miskal zerratin fil ardı ve la sema. Yani Allah'ın ilminde her şey var. Yani burada asıl istidlal yerimiz neresi? O ma bu. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değildir. وَمَا يَعْزُبُوا وَمَا يَغ۪يبُوا demek. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي <السَّمَة> O zaman kaderin birinci merhalesine ilim, ilmi ilahi, her şeyi içine alıyor. Sınır yok. Hiçbir şey ona engel olamaz. Zamanla alakası yok. Peki ikinci merhale nedir? O da hadis suresinin... Ee, hadis suresine gelin kaçıncı ayetidir hadis suresi nerede 27. cüzün sonunda değil mi 27. cüzün e, sonlarına geliyorsunuz sondan ikinci sayfası 22. ayet-i kerime sayfa 540 burada da ne var yani Allah Teala'nın ilminde olan her şey yazılmıştır ilminde olan her şey yazılmıştır ma <mâ> asabe min musibetin fil ardi ve fi enfusikum illa fi kitabim min qabl an nubraha inne zalike ala allahi yesir leki ta la taasu ala ma fatakum ve la tafrahu bima ta ataakum ikinci grupla ikinci halkayla bizim esefi okuyorduk buraya gelmiştik Esefi tefsirinden Buradaydı dersimiz Sabaha doğru buradan Allah-u Alem Enes kardeşimiz var Derse geliyor şimdi O aradı veya Abdullah kardeşim olabilir Mustafa diye bir kardeşimiz vardı İkinci halkamızdaydı Çok müeddeb, edepli, kemalli bir kardeşimiz O vefat etti onun haberini getirdiler Biz de bu ayet-i kerimeyi okuyacaktık işte Ma asab min musibetin fil ardi ve lafi anfusikum. Yani size yeryüzünde veya kendi içinizde isabet eden gelen hiçbir musibet yok ki illa fi kitabi min kabli an naburaaha. Yani onu yaratmadan önce kitapta yazılı olmasın. İster yerde, ister kendi dünyanızda gelen her musibet yaratılmadan önce levh-i mahfuzda var ne diyor sana o zaman ayet kaderi ilahiye teslim olacaksın kardeşim Peki böyle deyince de diyorlar ki e ayet bunu söylüyor Allah Teala neden bunları yazıyor He, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam imanın kemalinden buyuruyor kadere rıza ya kaderci olunca bu ümmet teslim oluyor peki bu ümmet kadere inanıyordu değil mi Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında inanıyorlardı Yavuz Sultan, Fatih Sultan e kadere biz iman ettik e varsa kaderde İstanbul'u fethetmek, Allah İstanbul'un kapılarını açsın, e öyle deyip yattılar mı? Mohaca, Kosova'ya gidenler, hüdavendigarlar, yıldırımlar, onlar bu akideye inanıyorlardı. Oturdular da beklediler mi? Şimdi bir asırdır kaderi inkar eden ortada cahil cühela var. Peki hangi sorunu çözdüler? Yani bu ümmete muhalefet etmekten başka neleri var bunların? Neyi hallettiler? Hallettikleri bir şey var mı? Bu ümmet kadere iman edince dünyanın en güçlü devleti değil miydi kardeşim? 14 asrın 12 asrında bu ümmet yaşadığı zeminde, zamanda dünyaya hakim değil miydi? Hz. Ömer Efendimiz de dünya devletinin kurduğu ümmet ta Osmanlı'nın inkrazına kadar devam etti. Hep kadere iman ediyordu bunlar. Peki, şimdi kaderle alakalı farklı konuşmalarımız var. Onları dinleyin. Belki bir saatlik var bir müşkat dersinde müdeller. Burada şimdi fazla girersek bu kitabı bitiremeyiz. Orada bakın o delillere. Peki, "Like ila sev ala ma fatukum ve la tefrahu bima ataakum." Ee, neden bu kadere iman ediyor? Niçin bunlar? Yani Müslüman'ı anlatıyor bize bu ayet-i kerime. Nedir Müslüman? Kimdir? başına bir musibet geldiği zaman o musibet geldiği zaman üzülmez bir şey geldiği zaman da وَلَا tafrahu bima عَتَاءُكُمْ bir şey geldiğinde de ne yapmaz? sevinmez peki aslında bu ayet-i kerime yani sevinmemesi için peki bu ayet-i kerime bize neyi anlatıyor? Müslümanı tarif ediyor Müslümanı. kimdir Müslüman? kazanınca sevinmeyen, şımarmayan kaybedince de üzülmeyen. O zaman kaderin ikinci merhalesinde ne var? Allah Teala ilmine uygun olarak her şeyi kayda geçti. 3. merhale nedir? İşte insan suresinde ve mâ teşâûne illâ yeşâ Biliyor, yazıyor, sonra diliyor, murad ediyor. O murad etmeden sen murad edemezsin. Ve mâ teşâûne illâ yeşâ Son merhalede nedir? Allahu Kali ku kulli şeyin raat suresinde bu ayet kelime Allahu Kali ku kulli şeyin yani dört merhaleyi yazdın şimdi birisi wa ma ya azub Rabbi ilim her şey biliyor ikincisi neydi ma asab musibetin fil ardı walafi anfusikum bildiğini yazıyor üçüncüsü nedir Oda wa ma teshahone illa en yeshah Allah Allah dilemeden siz dilemesin. Dördüncüsü ise Allahu Haliku, Allahu Haliku külli şeyin. Her şeyin yaratıcısı odur. Peki şimdi o zaman dört merhale var. Rabbimiz ezelde her şeyi biliyor. Ne diyor burada? Khalakal khalqa bi ilmihi. Yani muvafıkan bi ilmihi. Ezelde ilmine uygun olarak yarattı. Senin 10 kuşak ötede torunun kim olacak onu biliyor ezelde. Kiminle evlenecek onu biliyor ezelde. Dolayısıyla Allah Teala onları yarattı. İnsan kaderiyle alakalı şunu da söyleyeyim. Kaderimizin iki boyutu var. Bir, fiillerimizin alakadar olmadığı, fiillerimizin müdahil olmadığı boyut. Yani sen Türk oldun, öteki Kürt oldu, öteki Arap oldu. Sen buna müdahale olamıyorsun. Allah böyle murad ediyor. İki, birinizin boyu uzun, birinin boyu kısa. Allah öyle murad ediyor. Yani bizim irademizin müdahil olamadığı kader boyutu var. Dolayısıyla boyun kısa veya topal yaratıldın. Eğer sabrediyorsan, kadere rıza gösteriyorsan, bundan dolayı Allah Teala sana mükafat verecek. Ötekinin de güzel bir boyu var, yani çok zeki. Allah Teala onu o halde yarattı. O da buna şükrederse sevap alacak. Yani onun şükürden, Ötekini sabırdan imtihana çekiyor. Peki, kaderin bizimle alakalı olan boyutu ne? Adam namaz kılacak. Adam sadaka verecek. Adam oruç tutacak. Yani Allah Teala bu adamın oruç tutup tutmayacağını biliyor. Yazmış onu. Ama Allah yazdı diye o adam oruç tut... Yani meyhaneye gitmiyor. Allah yazdı diye meyhaneye gitmiyor ya... Her şeyi biliyordu ya öyle dedik. Demedik mi? وَمَا يَعْزُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي alimul عَالِمُ ve وَالشَّهَادَ O zaman Allah Teala ezelde bu adamın meyhaneye gideceğini biliyordu, yazdı. Her şeyi yazıyordu, yazdı. Şimdi bu adam da meyhaneye gidiyor. Allah Teala yazdı diye meyhaneye gitmiyor. Meyhaneye gideceğini biliyordu diye yazdı gideceğini biliyordu diye yazdı. Şimdi dolayısıyla bu adam kaderin ikinci faslı olan kendiyle alakalı fiillerinden mesuldür. Haram yaptıysa masiyete gittiyse bunun cezasını verecek karşılığını verecek eğer namaz kıldıysa hayırlı işler yaptıysa bundan dolayı da mükafatı olacak diyoruz. Peki خَلَكَ الْخَلْكَ بِعِلْمِهِ وَقَدَّرَ لَهُمْ اَقْدَارًا Şimdi her şeyi takdir ediyor. Kim ne kadar günahı olacak, ne kadar ibadeti olacak, ne kadar hayırlı olacak, ne kadar şerri olacak, hepsini Allah takdir ediyor. Hepsi ondan geliyor. O dilemeden olmaz. Biliyor, yazıyor, sonra sen namaz kılmak istiyorsun. Allah da diliyor bunu bak. Adam meyhaneye gitmek istiyor Allah da Allah'ın iradesi olmadan gidemez Niye? O zaman işlevsiz bir Allah olur Kullarına karışamayan bir Allah olur Peki adam camiye gitmek istedi Allah Teala da irade etti Sonra camiye gidecek Fiilleri senin ayağında Yaratıyor o gücü yaratıyor Yürüyorsun işte yürüyebiliyorsun Son merhalede ne var? Yaratmak var Peki yaratması neye uygundur? İlmine. İlim birinci sıradaydı Bilmesi, yazması, sonra irade etmesi, dilemesi ve yaratması. Yaratması, iradesine, iradesi yazmasına, yazması ilmine değişmez. Allah katında değişmez söz kardeşim. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ buyuruyor değil mi? Peki, وَضَرَبَ لَهُمْ اَجَالًا Allah Teala, لَهُمْ لِمَنْ لِلْخَلْقِ لِلْعِبَادِ Okullara, mahlukata ne takdir etti? zarabe bir mana, haddede ayyene, zarbe, tahdid etti, belirledi, sınırladı. Ləhum lil khali acalen eceller belirledi, değil mi? Herkesin eceli var. Allah Teala ezelde bunu biliyor. Efendim kim ne kadar yaşayacak? Onun için Sünnet diyor ki, el maktulu meyitun bi eceli. Bu adamı birisi vurdu. Muhtezide diyor ki, yo bunun ecelini katil kesti diyor. Eceli kesilmiştir. El sünnette diyor ki, efendim el e, bu adam ölen bir adam el maktulu me yitun bir ecelihi. Eceliyle ölmüştür. Eceli bu adamın o kadardır. Öyle diyoruz. Peki mutezile yok diyor. Bu adamın aslında iki tane eceli vardı. Yetmiş sene yaşayacaktı. Katil geldi. Otuz yaşında buna kastetti. Öldürdü onu. Otuz yaşında öldü. Peki olur mu bu? Olmaz. O zaman Allah bu adamın ne kadar yaşayacağına, hangi sebeple öleceğini bilmiyor olur. Değil mi? Bilmiyor. Allah Teala'ya yani zamanda, gelecekte olacak bir şeyi isnad ettiğiniz zaman cehaleti haşa isnat ettiğinde o zaman Allah Teala'nın ilmi kulların ilmi seviyesine iner. Peki o biliyor. Tekim ayet-i sizin şerh'te de var mı? Fe iza la yestakhiruna sa'ate ve la yastakdimun. Ha? Buldunuz. Başı nedir onun? Ve li kulli ummetin ecel. Fe iza la yestakhiruna sa'ate ve la yastakdimun. Yani ecel ne? Bir saat ileri gider Ne bir saat geri kalır Allah Teala hangi zamanı Takdir ettiyse insanlar Orada ölürler Yine Nuh suresinde Nuh suresinde İnne ecelallahi İza ca'e la ha, İnne ecelallahi İza ca'e la yuakhar Yani Allah'ın takdir ettiği O ecel geldiği zaman ne olmaz O Tehir edilmez kardeşim değil mi? Ayeti kerimenin e, numarası 4 4. İnne <gülüyor> Yani o zaman ne ileri alınır bu ecel, ne geri 29. cüzde Nuh suresi, ne ileri ne geri. Mutezilelerin dediği işte konuşuyor adam. Kur'an-ı Kerime bir bütün bakmayınca, bakamayınca e, maktulün eceliyle alakalı farklı bir mutala söylüyor ki Ayet-i Kerimelerle çatışıyor Peki ne diyoruz? İnsanların eceli değişmez Peki o zaman diyeceksiniz ki e, Hocam e, hadis-i şerif var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmi tezidu fil umri buyuruyor değil mi? Ya da sadaka tezidu fil umri e, Sıla-i rahim ömrü artırır e, Sadaka ömrü artırır bu hadisi nasıl anlıyoruz? Bir, ya Allah Teala ezelde Ahmet'in çok sadaka vereceğini biliyordu, normalde kırk olacak ömrünü seksen yaptı ama ne zaman? Kayda geçmeden, daha yazılmadan, ezelde senin çok sadaka vereceğini, böyle bir kul olacağını, iradenle bunu yapacağını biliyordu 40'ı o zaman artırdı, 80'e çıkardı ama biz bilmiyoruz ne. Belki 10'dan 20'ye çıkardı sadaka veriyordun. Belki 50'den 55'e çıkardı veya 40 sene yaşıyor ama 60 yıl gibi bereketli, huzurlu bir hayat yaşıyor. Böyle bir hayat yaşıyor. Bu şekilde anlarız diyoruz. Peki devam ediyoruz. Metinden bulabiliyorsunuz değil mi? Metni. أفندم لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم لم يخفى عليه على من على الله لم يخفى على الله شيء من أفعالهم من أفعال من من أفعال العباد قبل أن يخلقهم قبل أن يخلق العباد yani kulları yaratmadan önce onların hiçbir fiili Allah Azze ve Celle'ye gizli değildir. Yani seni yaratmadı değil mi? Yaratmadı yani çocuğunu siz yaratıldınız da çocuklarınız onlardan yaratılmadılar. Çok merhalelerden geçeceksiniz. Peki Allah Teala hepinize hayırlı nesiller, alim böyle mücahid, evlatlar nasip eylesin kızlar erkekleri ihsan eylesin. İslam terbiyesiyle e, onları e, hayata hazırlayın inşallah. E, peki şimdi yani onların e, min af'alihim lam yakhfa min af'alihim kablan yahluquhum e, onları yaratmadan önce o fiillerinden hiçbir şey Allah'a gizli değil. Hepsini biliyor. Hepsini. Yani Allah'ın ilminde bir sınırlama yok diyor. Ve alim ma'hum amiluna kablen yahlukahum, yani şu an onların yapmış olduğu işleri de kablen yahlukahum, onları yaratmadan önce biliyor. Şu an neler yapıyor insanlar dünyada? Hatta milyarlarca yıl önce Allah Azze ve Celle işte 19 Mayıs'ta şunlar olacak, şunlar gelecekler, şunlar şu sınıfta ders dinleyecek diye bütün bunları Allah Azze ve Celle biliyordu. İşte Mülk Suresinin 14. ayet-i kerime, bu çok fevkalade, derin manaları var bunun. Ha? Açın orayı, var mı sizin şerhte? اَلَا <gülüyor> yalemu Men khalak değil mi? Ela ya'lemu men khalak ve huve l-latiful khabir ile amel arasındaki fark nedir? Fale ile amel arasındaki fark nedir? Heh. İşte o nedir? Fale ile e, amel arasındaki fark nedir? Peki şimdi e, a, amel bir plan, bir program dahilinde yapılan iş. Yani Allah Teala sizin gelecekte yaptığınız her işi bir kadere koymuş, bir nizama koymuş, bir takdire koymuş onun dahilinde yapıyorsunuz. Onun dahilinde yapıyorsunuz. Yani amile olduğu zaman bu yani ameli salih diyor mesela. Ameli salih, amel bir program dahilinde ve rıza ilahi çerçevesinde olursa o zaman salih oluyor mesela. Ama fiilde böyle bir plan, böyle bir program yok. Yani vardır ama Allah Teala katında var yine o yazdı fakat bizim için baktığın zaman orada böyle sıradan bir iş gibi oluyor. Amel olduğu zaman bir plan, bir program dahilinde oluyor. Şimdi elay alemu men khala Şimdi eee fa'il faili nedir? He? Mendir, değil mi? Fi mevdi'i raf'în fa'ilu alim diyoruz. Alimenin failidir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? He? E la ya'lemu men halak ve huvel latiful khabî. Latif nedir? El alimu bi daqa'iq el eşya. Aşağıdaki bütün ince noktaları bilir. Latif, Al-ʿAlimu, bedaqaikl-ı Şia, her noktaya nüfuz eder. Peki, O who Latif, al-ḫabir, <gülüyor> ḫabir nadir, Al-ʿAlimu, <gülüyor> <gülüyor> biphqaikl-ı Şia, eşşan hakikatler bilir. Yani, eşşa, gelecekte hangi sure, hangi şekle alacak, nerede nasıl olacak, bütün bunları bilir. Peki, Ela ya Alemu, men kala, yaratan bilmez mi? Peki. Huall khallakul alim diyor yine değil mi? Khallaktır alimdir. Niye bunları getiriyor? Yani Allah yaratıcı olan Allah Hazreti ve Celle yarattığını bilmez mi? Yani bir sanatkar bu masayı yapıyor, masanın altında ne var, kenarında ne var bilmez mi? İnsanı Allah bilmez mi? Ela ya alimun khalan, hani Allah'ın indirdiği şeriatla beşerin hukuku yan yana olur mu? İnsanı kim yarattı kardeşim? Allah yarattı. Bu makineyi kim en iyi çalışmasını bilir? Arızasını hangi organı efendim aleti nerededir kim bilir? Ustası bilir. İnsanı hangi sistem ona saadet getirir? Hangi sistem ona refah getirir? Kim bilir? Yaratan Allah bilir. Onun için yaratan Allah, yöneten Allah. Şimdi bu ümmet neye inandırmışlar bunları? Yaratan Allah ama yöneten Allah akidesini kaybetmiş. Yöneten Allah, kitabıyla yöneten Allah, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yöneten Allah. İşte o sünnet de vahiy. Yani ela onun için ela ya'lemu men halak ilmini bize neyle anlatıyor? Yaratmasıyla anlatıyor. Yaratmasıyla. Yani diyor ki başka yerlere gitme. Saadet şeklini sana ne kapitalizma verir ne komünizma verir ne sosyalizma verir sadece İslam verir. Onun için halkı Cenab-ı Hak efendim ilmiyle beraber anlatıyor. Peki devam ediyoruz. Ve emrahum bi taatihi ve nahahum an maasiyatihi. Şimdi yarattı, yaratan da biliyorsa o zaman yaratan biliyor mu kardeşim? Biliyor. Ee, onun emirlerine itibar etmek gerekiyor. Onun yasaklarından uzaklaşmak gerekiyor. Onun için e, diyor ki İmam Tahavi, yani he, bu metni getirirken hep öncesiyle sonrası arasında irtibatları kuruyor. kuruyor. وَاَمَرَهُمْ اَمَرَا الْعِبَادَةً اَمَرَ الْعِبَادَةً بِطَاعَةِهِ Kendisine itaat etmeyi kullarına emretti. Çünkü bunun için yaratmıştı. وَنَهَاهُمْ اَمْ Ve onları masiyetten, günahtan da nehyetti. Neden? تَحْكِيكَ الْلِمَعْنَ الْعِبُودِيَّةِ تَحْكِيكَ الْلِمَعْنَ ibade <الْعِبَادة> İbadet anlamı ortaya çıksın diye bunu yaptı ibadet anlamı ortaya çıksın zahir olsun diye. Peki insanı boş bırakmıyor yani. Boş bırakmıyor. İşte ayet-i kerimeyi burada almış. "Vemâ halaktul cinne ve'l insa illâ liyabudû." Yani neden yani onlara taat emretti? masiyetten nehyet, uzaklaştırdı. Çünkü bunun için yaratmıştı zaten. Yani bunları hep ayet-i kerimelerden çıkarıyor. "Vemâ halaktul cinne" İnsan illa إلا bana ibadet edin diye evli yarifuni. Ve kullun yecri bi kudretihi ve meşiatih. Âlemde her şey onun kudreti ve onun dilemesiyle olur. Emme teşâûne illâ eyyeşâ Allah demiştik insan suresinde. Yani kullun yecri bi kudretihi. Peki Müslüman Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu biliyorsa böyle bir Allah'a isyan edebilir mi? Edemez. Eder mi? Ahiret var yani. Dilediğini yapan Allah Azze ve Celle bu şekilde inanıyorsa harama irtikap edemez. Her şey O'nun dilemesiyledir. İşte Safa Suresi'nin 96. ayet kelimesi وَاللّٰهُ خَلَغَكُمْ ma تَعْمَلُونَ Oradaki manedir? aklı şekillerde takdir ederiz ama en güzeli mai mastariyedir. O zaman tevli mastarı alırız. Ne deriz? Wallahu khalaqekum ve amelekum değil mi? Sizi de yaratan Allah'tır. Sizi de yaratan Allah amelinizi de değil mi? Ameli Vallahu <gülüyor> khalaqekum sizi de amelinizi de. Peki mütezzele ne diyor? Kul kendi fiilin halikidir Ama biz ne diyoruz? Bütün fiillerin halıkı nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Peki bu ayet-i kerimeyi neden söyledik, neden aldık şimdi burada, ne alakası var? Şimdi hayır da şer de Allah'tandır değil mi? Hayır da şer de Allah'tandır. Peki o zaman sizin hayır olan fiillerinizi, şer olan fiillerinizi de kim yaratıyor? Adam meyhaneye gidiyorsa o adımları kim yaratıyor? Allah Azze ve Celle yaratıyor. Yani onun iradesi sadece hayırda değil. Hem hayırda hem şerde tecelli ediyor. Ne diyor İbrahim Hakkı Hazretleri? Lütfun da hoş, kahrın da hoş değil mi? Kul kullun min indillah. Her şey Allah'tan. Hayır da ondan, şer de ondan. Yani onun müsaadesi olmadan olmaz. İnsan istiyor tabii şerri. İnsan isteyince Allah Teala yaratıyor. Biraz sonra hidayet, delalet meselesinde nasıl oluyor bu? Yani burada bir cebrilik yok mu? Onu izah edelim. En Yani burada insan ibadet için yaratılmıştır. Kulluk için yaratılmıştır. Bir amacı vardır, gayesi vardır. Böyle serkeş bir varlık değildir. Hesabı sorulmayacak bir hayatı yaşayan kişi değildir. Hesaba çekilecektir. Yani boş serkeş, sonrasında muhakemeye çağrılmayacak bir varlık değildir insan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Onu da anlayabiliriz. Peki efendim şimdi ve mashi'atu tenfuzu la mashi'ate lil ibadi illa ma sha'a lahum fama sha'a kan ve ma lam yasha' ve mashi'atu Allahu Teala'nın dilemesi onun iradesi önünde hiçbir şey durmaz hani diyoruz ya ene urid ente urid Allahu yef'alu ma yurid sen bir şey istiyorsun ben bir şey istiyorum ama Allah ne istiyorsa o olur kardeşim fakat senin iradenin bir payı var. Sen istiyorsan Allah Teala yaratabilir. Camiye gitmek istiyorsan onu yaratıyor. Meyhaneye gitmek istiyorsan yaratıyor. Ama sen istiyorsun bunu. Peki hayırlı işi yapıyorsan ona rızası var. Şerli işi yapıyorsan ona rızası yok. O halde hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah Azze ve Celle. Ama hayır işleri yapmamıza rızası var şer işi yapmamıza rızası yok eğer hayrı ve şeri yaratmasaydı o zaman imtihan olur muydu? olmazdı hep hayrı yaratan olsaydı imtihan olmazdı akıl verdi fikir verdi yani ne diyoruz el insanu kadirun bi kudretillah insan Allah'ın kudretiyle kadirdir el insanu muridun <gülüyor> bi iradetillah Allah'ın iradesiyle insan dileyebilir evet insanda dileme var ama Allah'ın dilemesiyle. Ya kuluz biz, hadi çık bakayım e, uzaya alet vasıta olmadan çıkabiliyor musun? Uş uç bakalım uçabiliyor musun? Onun kuralları dahilinde gidiyorsun işte o kadar. O ne kadar sende neyi yaratıyorsa o kadar oluyor kardeşim. Peki o zaman la meşi'ete lil ibadi. Yani ne demek la meşi'ete lil ibad? yani kulların hiç şeyi yok mu böyle ee, dilemesi yok mu ya var ama Allah'ın Allah iradesine muvafık olursa senin iraden tahakkuk edebilir yani sen bir şey istiyorsun ama Allah Teala onu murad etmediyse yaratmıyor mesela değil mi adam zinakar bir kadınla zina etmek istiyor gidiyor ama Allah müsaade etmeyince yapamıyor fakat gitme bazen Allah Teala Allah Teala o isteyince o şartlarda oluşuyor, yaratıyor. Neden? E, imtihan hesabını verecek. Fakat rızası yok tabi, rızası yok. İmtihan şartları tahakkuk etsin diye sınav ediyorsunuz. 9 e, ay ders anlattınız, e, sınav sonu, sonunda sınav var. Müdahale etmiyorsunuz değil mi kağıtlara? 9 ay anlattınız, bakalım ne yapıyor diyorsunuz. Saldığınız öğrenci ister çalıştı, ister çalışmadı, ister mutalaa etti, müzakere etti veya etmedi. Ama dokuz ay sonra gel bakalım kardeşim diyorsun. Sen ne kadar terakki ettin, nerede duruyorsun? E Allah Teala da bizi dünyaya imtihan için, kulluk için gönderdi. Alemi benim, beni de kendin için yarattın diyor ya. Üstad. وَمَا تَشَاءُونَ illa en يَشَاءَ Allahu Rabbul Alemin. Fe ma e kane. E kane. Allah Teala'nın dilediğini nedir? Kane, ucide, değil mi? Ne dilerse kane onun cevabı. Ma şartiye. Fe ma sha'a e kane ve ma lem yeşe lem yekun. E, Dilemediği ise lem yekun, lem yujad, o da olmaz. Her şey onun dilemesiyle, onun iradesiyle oluyor kardeşim.